Kerece Türkiye Anadolu kuşağında GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına sanatçı Belkıs Akkali'nin seslendirdiği Ateş küle döndüm, sararmış bir güle döndüm, sevdiğim gitti Gideri dut yemiş bülbüle döndüm türküsüyle başladık. Ülkemizin dört bir yanından seçtiğimiz ezgilerle sizinle beraber olmanın sevinci ve mutluluğu içindeyiz. Anadolu kokan türkü yolculuğumuza eşlik etmenizi bekliyoruz. Programı sizin için Doğan Ak Yıldız Teknik yönetmenimiz Ufuk Tanak Güneş. Speakeriniz ben Bahar Uygur. Diyarbakır'dan kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz.